Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayat, tevhid akidesinin mühim ve büyük temsilcisi Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in sülbüne dayanan cahiliyet evri Araplarına Arabı müstarebe denir. 6. asırda Hicaz bölgesinin en büyük kabilesi olan Kureyş, Adnan'ın soyundan ve Adnan'da Hazreti İsmail'in sülbünden gelmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın sahabi ve yardımcılarından birisi olan Hz. Ömer bin Hattab, ataları Fihir, Lüey, Kab, Zura, Kurat, Abdullah, Ribah, Abdülüzzah ve Nufeyl diler. Fihir veya diğer Kureş bin Malik olan şahıstan adını alan kabile, bölgeye hakim olmuş ve İslam'ın doğuşuna kadar üstünlüğünü sürdürmüştü. Hz. Ömer radıyallahu an, Kureyş kabilesinin Beni Adi adlı koluna mensup olup, kabilenin diplomatik işlerini üstlenmiş bulunuyordu. Ayrıca Hz. Ömer'in dedesi Nevfel de, kabile reisleri arasında meydana gelen anlaşmazlıkları çözme hususunda tek yetkili ve söz sahibiydi. Hz. Ömer'in babası Hattab da Kureyş'in ileri gelenlerinden birisiydi. İslam'dan önceki Mekke toplumunda doğan ve büyüyen Ömer bin Hattab, her Kureyşli gibi şecere ilmini iyi bilirdi. Bunun yanında güreş, koşu gibi sporlarla meşgul olurdu. Hicaz bölgesinin en büyük panayır olan Ukaz panayırında Hz. Ömer defalarca güreşte şampiyon olmuştu. Ayrıca hitabetinin üstünlüğünü ve ata binme maharetinin, dillere destan olduğunu da söylemek mümkündür. O sıralarda Mekke'de okuma-yazma oranı son derece düşük olmasına rağmen, Hazreti Ömer'in okuma-yazma bildiği kaynaklardan da kaydedilmektedir. Çoğu Mekkeliler gibi Ömer bin Hattab da geçimini temin için ticaretle uğraşırdı. Altıncı asırda cehalet ve karanlıklar içerisinde yüzen Arabistan, bilhassa inanç açısından son derece büyük bir küfür bataklığına saplanmış durumdaydı. Cenab-ı Hak son elçisini tevhid akidesini tebliğ etmek üzere göndermiş bulunuyordu. İslam'ın sesi artık Hicaz bölgesinde tümüyle yayılmış ve topluma hakim olan Kureyş kabilesinin büyüklerini endişelendirmeye başlamıştı. Hazreti Ömer'in zadesi olan Zeyd bin Amr, Hazreti İbrahim'in Hanif dinine mensuptu. Ayrıca aynı aileden Varaka bin de tevhid inancına sahipti. Böylece Hazreti Ömer'in mensup olduğu Beni Adı kabilesi, bu inanca yabancı değildi. Zeyd bin Amr'ın oğlu Said, İslam'a ilk giren şahıslardan biri olup, Aynı zamanda Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evliydi ve Fatıma da İslam'a girmişti. Aynı aileden Nuaym bin Abdullah da Müslüman olmuştu. Ömer bin Hattabsa İslam'a son derece yabancıydı. İslam'a giren cariyesi Lübeyne'yi yoruluncaya kadar dövdüğünü bizzat daha sonra kendisi nakletmişti. Nihayet, bu yeni dine girenlerin gittikçe çoğaldığını gören Ömer, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öldürmeye karar verdi. Kılıcını alarak yola koyuldu. Yolda, Nuaym bin Abdullah ile karşılaştı. Nuaym, Ömer'in çok kızgın olduğunu görünce, ''Nereye gidiyorsun Ömer?'' diye sordu. Ömer, ''Dinimizi beğenmeyen ve ortaya yeni bir din koyan Muhammed'i öldürmeye gidiyorum.'' diye cevap verdi. Bunun üzerine Nuaim ona ''Sen önce kendi ailenden başlasana.'' Enişten Said ve kız kardeşin Fatıma da İslam'a girmişler deyince Ömer öfkeyle kız kardeşinin evine doğru yöneldi. Kapıya varınca içeriden bir ses çıktı. Bu sesin ne olduğunu öğrenmek için dinlemeye başladı ve kız kardeşinin evinde Kur'an-ı Kerim okunduğunu anladı. Fatıma, Ömer'in geldiğini duyunca hemen Kur'an sahiplerini sakladı. Ancak Ömer bunu fark etmişti. Bu okuduklarınız nedir, manası ne? Benden hiçbir şey saklamayın. Müslüman olduğunuzu biliyorum, sapıttığınızı duydum diye çakıştı ve eniştesine saldırarak onu yere yıktı. Kocasını kurtarmaya çalışan Fatıma, ağabeyi Ömer'den bir darbe yedi ve yüzü kanlar içerisinde kaldı. Ama yine de İslam'a ve tevhid akidesine gönlünü kaptırmış olan bu mümin kadın, zalim ve gaddar olan ağabeyi Ömer'e, Ey Ömer, istersen bizi öldür, paramparça et. Ancak İslam'ı ve imanı kalbimizden asla söküp atamazsın diye haykırdı. Cahiliyedeki zulmü ve gaddarlığıyla bilinen güçlü Ömer'in bu sözleri duymasıyla omuzlarının çökmesi tepesinden buz gibi suların dökülmesi ve birdenbire yumuşaması bir oldu. Sesi hafifledi gönlü bir anda o katılığını kaybediverdi ve kız kardeşine Fatıma o okuduğunuz neydi ver bakayım dedi. Fatıma yeni inmiş olan Taha suresinin ilk ayetlerini nazıl olduğu bir deri parçasını Ömer'e uzattı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın şanını tesbih eder. O gerçekten azizdir, hakimdir ayetini okuyunca beyninde şimşekler çarptı. Kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Sanki içinde fırtınalar, kasırgalar kopuyordu. Ve devam etti. Allah'a ve onun Resulüne iman ediniz ayetini okuyunca, içten gelen bir istekle Allah'ın varlığını, birliğini, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tasdik edici sözler söylemeye başladı. O sırada, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safa Tepesi'nin eteklerinde bulunan Erkam'ın evindeydi. Ömer hemen Hz. Peygamber'in nerede bulabileceğini sorup öğrendi. Erkam'ın evine geldiğinde Müslümanlığından kimsenin haberi yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki sahabiler endişeye kapıldılar. Hz. Hamza bırakın gelsin iyi niyetle gelmişse ne ala yoksa Başını kendi kılıçıyla uçururuz dedi. Ömer'i Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşıladı ve ziyaretinin sebebini sordu. Ömer de Müslüman olmaya geldim deyince Hazreti Peygamber Allahu Ekber diye tekvir getirdi. Arkasından bütün ashab tekvir getirerek Safa tepesini Allahu Ekber sesleriyle doldurdular. Ömer bin Hattab'ın İslam'a girişi, İslam tebliğ tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. O güne kadar elliye yakın kişi Müslüman olmuştu, fakat aralarında Hamza gibi güçlü bir şahsiyette olmasına rağmen, hala ibadetlerini serbestçe yapamıyorlar, yeni dinlerini alenen yaşamıyorlardı. Hz. Ömer'in Müslüman oluşundan sonra ilk defa Müslümanlar, Kabeden namaz kılmış ve rahat bir nefes almışlardı. İslam'ın gittikçe yayılmasından, mensuplarının artmasından endişelenmeye başlayan Kureyş ileri gelenleri, İslam'a ve Müslümanlara karşı amansız bir mücadeleye girdiler. Üç yıl Ebu Talip mahallesinde mahsur bırakıp, onlara her türlü eza, ve cefayı çektirmeye başladılar. Ebu Talip öldükten sonra ise bu zalim ve gaddarca davranışları had safhaya çıktı. Kureyş'in bu tüyler ürperdici cezalarına bir türlü tahammül edilemez olmuştu. Habeşistan'a hicretten sonra Medine'den bir grup gelip Müslüman oldu. Akabe biatlarında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve asabını koruyacaklarını vaat eden Evs ve Hazretlilerin şehri Yesrib yavaş yavaş İslam devletinin merkezi olmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir grup sahabenin Yesrib'e gitmelerine izin verdi. Bu gruptan sonra Hz Ömer'in başkanlığında büyük bir grup Yesrib'e hicret etti. Nihayet Mekke'de 13 yıllık bir tebliğ ve zorluk devresinden sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye hicret ederek İslam devletini ashabıyla birlikte kurdular. Medine'ye hicretten sonra Hz. Peygamber'in gerçekleştirdiği ilk sosyal faaliyetin Ensar'la muhacirler arasında kardeşlik müessesesinin tesisi olduğunu görüyoruz. Ensar'dan her biri muhacirlerden bir kardeşini evinde barındıracak ve ona yardımcı olacaktır. Bu arada Hz. Ömer'in de İslam ve imandaki kardeşi Salim oğulları kabilesinden Utban bin Malik olmuştur. Medine'ye hicret edildiği günden itibaren Hz. Ömer de diğer sahabiler gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyor ve yine dinlerini ondan öğreniyorlardı. Ayrıca kurulan İslam Devleti'nin birçok işinde Hazreti Peygamber'e yardımcı oluyorlardı. Hazreti Ömer de bir gün kendi nafakasını temin için çalışırken bir günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında ve huzurunda bulunurdu. İşte Ömer'in Hazreti Peygamber'in huzuruna gelemediği günler onun din kardeşi Utban Hazreti Resul'ün sohbetinde bulunarak ondan duyduklarını Ömer'e naklediyordu. Müslümanlar bu dönemde devamlı olarak aynı zamanda devlet başkanları olan peygamberin yanında bulunmak zorundaydılar. Zira Mekke'de imanla ilgili ayet ve hükümler nazil olurken Medine'de devlet ve ibadetlerle ilgili hükümler nazil olmaya başlamıştı. Ayrıca Resulullah'la birlikte birçok hususta istişareler yapılıyordu. İşte ilk ezanın okunmasında da böyle bir istişare yapılmış ve Hazreti Ömer'in teklifi üzerine bugün halen dünyanın her tarafında okunmakta olan ezanın bu şekilde okunmasına karar verilmişti. Hicretten sonraki Hazreti Ömer'in hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla iç içedir. Zira o her önemli hadisede rol oynamış ve onun görüşleri devamlı sürette ağır basmıştı. Günden güne gelişen İslam dini ve İslam devleti, Kureyşlileri son derece tedirgin ediyordu. Onun için Müslümanlarla çatışmaya yol arıyor ve bir gün evvel Medine üzerine yürümeyi arzu ediyorlardı. Kureyş ileri gelenlerinden Ebu Sufyan'ın başkanlığındaki Suriye'ye gönderilen kervanın kazançıyla bir savaş düzenlemek isteyen müşrikler, kervanın Müslümanlar tarafından hücuma maruz kalacağı haberini yaydılar. Bu haberi alan Kureyşliler silahlandılar. Hicri 2. miladi 624. yılda Medine'ye yakın bir bölge olan Bedir'de karşı karşıya gelen müşrikler ve Müslümanlar arasında büyük bir, bir kuvvet dengesizliği vardı. Mekke'li müşrikler yaklaşık 1000 kişi, Müslümanlarsa 300 kişi civarındaydılar. Bedir Savaşı'nın başından sonuna kadar Hazreti Ömer devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında olup onun en önemli birkaç yardımcısından biriydi. Bedir Savaşı'nda ilk şehit düşen kişi Hazreti Ömer'in azatlı kölesi Mehce oldu. Bedir gazvesi Müslümanların büyük bir zaferiyle neticelendi. Yetmiş kadar ölü veren Kureşten bir o kadar kişi de esir alınmıştı. Bu esirlere yapılan muamele konusunda bazı görüş farklılıkları ortaya çıktı. Hazreti Ebükir esirlerin fidye karşılığında serbest bırakılmasını, Hazreti Ömer ise İslam'a silah çekmiş ve İslam ülkesine hücum etmiş bir grubun kesinlikle idam edilmesi gerektiğini öne sürdü. Nihayet esirler serbest bırakıldı. Bedir gazvesinden sonra Müslümanlarla müşrikler arasında ufak tefek çatışmalar oldu. Bunların yanı sıra Medine'deki Yahudilerden bir kısmı şehirden çıkarıldı. Mekkeli müşrikler Bedir savaşında yedikleri darbeyi bir türlü unutamıyorlardı. Nihayet bu yenilginin intikamını almak için büyük hazırlıklara başladılar. Şeval 625 yılında 3000 kişilik bir kuvvetle Dağı yakınlarına geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aynay'ın boğazından gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için, 50 okçuyu bu tepeye yerleştirdi. Müslümanların büyük azim ve gayretiyle, müşrikler perişan edildi ve kaçan müşrikler takip edilmeye başlandı bunu görüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini unutan okçular yerlerini terk edince Halid bin Velid komandasındaki süvariler Müslümanları geriden kuşattılar İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar Uhud'da büyük kayıplar verdi Hz. Hamza şehit oldu Çarpışmalar sakinleştikten sonra asap Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çadırı etrafında toplandı. Kureyşlilerin başkumandanı Ebu Süfyan, Müslümanlar tarafına doğru Muhammed içinizde mi diye bağırdı. Ona cevap verilmedi. Ebu Süfyan, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in olup olmadığını da sordu. Yine cevap alamayınca, ''Herhalde öldüler değil mi?'' dedi. Artık dayanamayan Hz. Ömer gür sesiyle ''Hepimiz diptiriz, ey Allah'ın düşmanı'' diye bağırdı. Ebu Süfyan ''Hübel yücedir'' deyince Hz. Ömer de ''Allah en yüce ve en büyüktür'' diye karşılık verdi. Uhud gazvesinden sonra Hz. Ömer'in kızı Hz. Hafsa, Hicri 3. yılın Şaban ayında Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellemle evlendi. Medine'deki Yahudi kabilelerinden bir olan Beni Nadir, Hicri 4. Miladi 626. senede Hazreti Peygamber'e süykas düzenleyip bir evin damından üzerine bir kaya yuvarlayacakları planını yaptılar. Bunu sezen Hazreti Peygamber hemen Beni Nadir'in Medine'yi terk etmelerini istedi. Böylelikle İslam devleti Yahudilerden de yavaş yavaş temizleniyordu. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde Kudüs'ün fethi ve Suriye'de veba salgını. Hz. Ebu Bekir zamanında Filistin'deki şehirlerin fethiyle görevlendirilen Amr bin As, burada bazı kasabaları fethetmiş ve geri kalanlarının fethiyle uğraşıyordu. Yermük Savaşı'ndan sonra bölgesindeki işlerinin başına dönen Amr, etrafındaki kasaba ve şehirleri fethettikten sonra Kudüs şehrini kuşattı. Hıristiyanlar şehri savunmaya çalıştılar. Kuzey Suriye'nin fethiyle uğraşan Ebu Ubeyde'nin Kudüs'e doğru gelmeye başladığını duyan Hristiyanlar barış isteğinde bulundular. Ayrıca şehri teslim etmek için halife, Hazreti Ömer'in bizzat gelip şehri teslim almasını şart koştular. Ebu Ubeyde durumu Hazreti Ömer'e bildirdi. Kudüs'ün tesliminin kendisinin oraya gitmesine bağlı olduğunu öğrenen Hazreti Ömer, asabın ileri gelenlerini toplayarak onlarla istişare etti. Yapılan müzakere ve görüşmelerden sonra Hazreti Ali ile Hazreti Ömer, halifenin Kudüs'e gitmesinin yararlı olacağı kanaatini savundular. Nihayet Hazreti Ömer, Hazreti Ali'yi hilafet görevine vekil bırakarak, Hicri 16. Recep'te Medine'den çıkıp, Kudüs'e doğru yola koyuldu. Büyük bir devletin başkanı olarak, Hristiyanların kutsal şehrini teslim almak üzere, son derece mütevazi bir şekilde, bir at sırtında, ona refakat eden birkaç muhacir ve ensardan oluşacak küçük bir kafileyle yola çıktı. Ayrıca onun barınacağı küçük bir çadır bile tedarik edilmemişti. Medine'den çıkıp Suriye'ye ve Filistin'e gideceği duyulan halifeyi görmek için halk yollara dökülmüştü. İslam'ı en ince teferruatına kadar bütün esprileriyle kavramış, ve içine sindirmiş olan Hazreti Ömer, tevazuun zirvesindeydi. Yol arkadaşıyla bineğini değiştirerek kah atlı, kah yaya gidiyordu. Suriye'ye ulaştığında, Câbiye denen yerde Halid bin Velit ve Yezid bin Ebi Süfyan gibi ileri gelen kumandanlar onu karşıladılar. Suriye'de uzun zamandan beri büyük fetihler gerçekleştirip, sayısız ve hadsiz ganimetler ele geçiren bu Müslümanlar İslam'ın tasrip edemeyeceği derecede lüks elbise ve teçhizata bürünmüşlerdi bu zengince giyinişlerinde ipekten elbiselerini parlak ve heybetli süslerini görünce halife Hazreti Ömer çok şaşırmış ve onlara uzun uzun bakmıştı sonra birden atından atlayarak yerden aldığı taşlarla onları taşlamaya başladı. Şimdiden mi acemlerin adetlerine alıştınız diye bağırdı. Ancak ümmetin bu yiğit savaşçıları elbiselerinin altındaki zırhlarını göstererek cihad ruhundan asla bir şey kaybetmediklerini söylediler. Hazreti Ömer biraz yumuşadı. Şama yaklaşıp da o muhteşem binaları görünce şehrin azametine hayretini ve dünyanın bu şekilde elden ele geçtiği gerçeğini ifade eder mahiyetteki şu ayeti kerimeyi okudu. Onlar bağlardan, pınarlardan, ekinlerden, süslü mahverlerden, güzel konaklardan, içinde naz ve naimle yaşadıkları ihtişamlardan nice şeyler bıraktılar. Hz. Ömer, Cabiye'de bir müddet kalmış ve Kudüs anlaşmasını burada hazırlamıştı. Anlaşmanın imzalanmasından sonra Kudüs'e geçti. Bindiği atın tırnakları o kadar aşınmıştı ki, hayvancağız topallamaktaydı. Hz. Ömer, onun acısına dayanamayıp sırtından indi, o anda halifeye güzel bir at takdim edildi. Hayvan çok atak ve ateşliydi. Hz. Ömer ona binince hayvan oynamaya ve şaha kalkmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Ömer ''Zavallı mahluk, bu kibir ve gururu nereden öğrendin?'' diyerek atın sırtından indi ve yaya olarak yoluna devam etti. Halife Hz. Ömer Kudüs'e yaklaşınca Ebu Ubeyde ve diğer kumandanlar onu karşılamaya geldiler. Halifenin son derece sade ve mütevazi olan kıyafeti, ötekilerin kıyafetleri yanında tuhaf gözüküyordu. Bu kumandanlar Hz. Ömer'e bir at ve yeni elbiseler takdim etmişlerdi. Fakat Hz. Ömer bu ihtişamlı atlara binmedi. Elbiseleri de giymedi ve onlara şunu söyledi. Cenabı Allah'ın bize ihsan ettiği nam ve şöhret İslam'a aittir. Kendi şahsımız içinse bu sadelik bize yeter diye seslendi. Hazret Ömer, devrin süper gücü olan bir imparatorluğun kutsal şehrini teslim almaya giderken, görkemli merasim ve debdebeyle değil, sade ve her zamanki gibi mütevazi bir şekilde yamalı cübbesiyle girmişti. Önce Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip, Hazreti Davud'un mihrabına vardı. Onun Allah'a olan duasından bahseden Kur'an-ı Kerim'deki ayetini okudu ve huşuyla secdeye kapandı. Daha sonra da Hristiyanların kilisesini ziyaret etti. Onun Kudüs'e gelmesi üzerine burada toplanan kumandanlara gerekli olan nasihat ve emirleri verdi. Bir gün Bilal Habeşi. Hz. Ömer'e gelerek askerler iyice beslenemezken kumandanların tavuk eti ve has ekmek yediklerini söyledi. Bu işin doğru olup olmadığını soran Hz. Ömer'e kumandanlar, buralardaki her çeşit yemeğin bol ve ucuz olduğunu, tavuk etiyle beyaz ekmeğin Hicaz'daki koyu ekmekle hurma fiyatına eşit olduğunu söylediler. Hz. Ömer, onları daha sade yaşamaya davet edip, askerlere, maaşlarına ve harp ganimetlerine ilave olarak, bedava yemekte sağlanmasını emretti. Halife Hz Ömer, Kudüs'te geçirdiği günlerin birinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Bilal'i çağırarak, ezan okumasını ve Müslümanları namaza çağırmasını rica etti. Bilal, Resulullah'ın vefatından sonra hiç ezan okumadığını ve okumamaya karar verdiğini, fakat halifenin hatırı ve Kudüs'ün fethi için bir defaya mahsus olmak üzere bu emri yerine getireceğini söyledi. Hz. Bilal'in sesinin gökyüzünü çınlattığını duyanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminin birden gözlerinin önünde canlandığını hissettiler ve birçoğu gözyaşlarını tutamadılar. Asabın ileri gelenleriyle birlikte Hazreti Ömer de uzun müddet hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Halife Hazreti Ömer'in Kudüs'ü ziyaretinden bir yıl sonra Hristiyanlar, Müslümanların hızla ilerlemelerinden endişelenerek tekrar büyük bir ordu hazırlamış ve Humus'u geri almaya teşebbüs etmişlerdi. Hazreti Ömer, Suriye ve Irak'ta sekiz merkezde kurduğu ordulara hemen Humus'u korumaya gitmelerini emretti. Müslüman askerler bir taraftan Humus'a gelecek yardımları engellemeye, bir taraftan da şehri korumaya çalışıyorlardı. Ayrıca Hazreti Ömer de bizzat Şam'a gitmişti. Bu muazzam tedbirler neticesinde şehri kuşatmaya ve geri almaya gelen Hristiyanlar grup grup, memleketlerine geri dönmeye başladılar. Ancak Ebu Ubeyde önce savaşmaya pek niyetli değilken, Hazreti Halid'in teşvikiyle Hristiyanların üzerine saldırıya geçti. KK kumandasındaki Irak askerleri de o sırada imdada yetişmişlerdi. Müslümanların büyük cihad azmi karşısında dayanamayan Bizanslılar ve onlara yardım eden Arap kabileleri birden dağılmaya başladılar. İşte bu Hristiyanların Suriye'de haçlı seferlerine kadar başlattıkları son taarruz olmuştu. Uzun yıllar bir daha Suriye'ye girememişlerdi. Hz. Ömer devrinde Hicri 17 yılında Suriye'nin fethi sırasında meydana gelen önemli olaylardan biri de Halib bin Velid'in kumandanlıktan azledilmesidir. Suriye ve Filistin bölgelerinin ve hatta kısmen de olsa İran İslam devletine kazandırılmasında büyük bir payı olan Hazreti Halid'in bazı davranışları Hazreti Ömer'in dikkatini çekmişti. Hazreti Ömer Halid'e yazdığı mektupta hesapları iyi tutmasını istedi. Zira bütün Müslümanların hakkı olan Beytülmal'in gelişi güzel harcanmasına göz yumması mümkün olamazdı. Halid'e tekrar yazarak hesapları muntazam tuttuğu takdirde... görevine devam edebileceğini bildirdi. Halid, eskiden beri alışa geldiği bir uygulamayı değiştiremeyeceğini söyleyince de... Ebu Ubeyde'nin emrinde daha az kıdemli bir rütbeye tayin edildi. Bundan sonra Halid'in şairin birine on bin dirhem verdiği öğrenildi. Bunu haber alan Halife Hazreti Ömer... Ebu Ubeyde'ye derhal mektup yazarak Halid'in bu hediyeyi kendi malından mı yoksa Beytülmal'dan mı harcadığını sordu. Birinci halde israftan, ikinci halde de emanete hüyanetten dolayı suçlu olacağı için her iki durumda da azledilmesi gerektiğini bildirdi. Azil haberini getiren kişi herkesin hazır bulunduğu bir anda halifenin mektubunu okuduğu, ve Hazreti Halid'i bu parayı hangi kaynaktan bulduğu hususunda sorguya çekti. Halid suçunu itiraf ettiği takdirde affedilecekti. Ancak etmeyince sarı başından alınıp boynuna dolandırıldı. Bu da örfen azle işaretti. Bu güçlü şahsiyet tek bir söz söyleyip itiraz etmeden halifenin emrine uydu ve şöyle dedi. Ömer yaşadıkça fesat gelişemez. Sonra Medine'ye geri döndü. Hazreti Ömer'le buluşup harp ganimetlerinden birikmiş olan servetinin 20 bin dirhemlik kısmını kendi isteğiyle Beytülmale devretti. Hazreti Ömer Halide, Allah'a yemin ederim ki seni sever ve sayarım dedi. Sonra da bütün valilerine mektup yazarak Halide gücendiğinden veya Emanete hıyanetle suçlu bulunduğundan azledilmediğini söyledi. Devamla ona aşırı derecede bağlandığı ve bundan dolayı onu sevenlerin her şeyin Allah'tan takdir edildiğini unutmaya başladıkları için onu görevinden almanın uygun olacağını düşündüğünü bildirdi. Hicri 18. senede başta Suriye olmak üzere Mısır ve Irak'ta bir veba salgını meydana geldi. Bu şiddetli hastalıktan birçok ileri gelen şahsiyetler kurtarılamayarak vefat etti. Hastalığın şiddetini öğrenen Halife Hazreti Ömer Suriye'ye doğru yola çıktı. Surk mevkine vardığında Ebu Ubeyde onu karşıladı ve alınması gereken tedbirler hususunda ashabın ileri gelenleriyle istişarede bulundular. Umumi kanaat Halife Hazreti Ömer'in geri dönmesi şeklindeydi. Buna muhalefet eden Ebu Beyde Hazreti Ömer'e "Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Evet, Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine sığınıyorum." şeklinde cevap verdi. Halife Hazreti Ömer Medine'ye dönüp oradan Ebu Ubeyde'ye bir mektup yazarak onu Medine'ye çağırdı. Ebu Ubeyde arkadaşlarını bu halde bırakıp gelemeyeceğini bildirdi. Sonra Harife'nin tavsiyesine uyarak... ...askerlerini Cabiye'ye... ...dağlık ve açık havalı bölgeye çıkardı. Ancak Ebu Ubeyde de burada hastalandı... ...ve vefat etti. Vefatından evvel yerine Muaz bin Cebel'i tayin etmişse de... ...bu mümkün olmadı. Hastalık o kadar almış yürümüştü ki... ...Muaz bin Cebel de Allah'ın rahmetine kavuştu. Komandayı ele alan Amr bin As, Askerlerini tamamen dağlık bölgeye çekti. Bu arada Hazreti Ömer olup bitenlerden haberdar edildiğinden vefat edenlerin yenile yenilerini tayin etti. Bu korkunç hastalık İslam ordularının ilerlemesine ani bir darbe indirdi. Askerler cihatla uğraşacaklarına kendi dertlerine düştüler. Binlerce yetim ve dul kadın ortada kaldı. Halife Hazreti Ömer bu haberi alınca Suriye'ye gitmeye karar verdi. Hazreti Ali'yi Medine'de vekil bıraktıktan sonra yanında bir grup asapla yola çıktı. İle denilen yere yaklaşınca sadece kendisince bilinen bir sebepten dolayı bindiği deveyi kölesine verip kölesinin devesine de kendisi bindi. Halk Emirül Müminin nerede diye sorduğunda işte sizin önünüzde duruyor... ...diye cevap verdi. Burada birkaç gün kaldı... ...kaba bir kumaştan olan... ...gömleğinin arkası devenin... ...semerine sürtüne sürtüne... ...yıpranmış ve yırtılmıştı. Hazreti Ömer... ...gömleğini ile papazına vererek... ...yamalanmasını rica etti. Papaz, gömleği kendi eliyle... ...yamadığı gibi... ...halifeye yeni bir gömlek de... ...hediye etmek istedi. Ancak Hazreti Ömer bu hediyeyi kabul etmeyerek eski gömleğiyle yetindi. Daha sonra yoluna devam eden Hazreti Ömer Şam'a kadar gidip şehir şehir bütün Suriye'de gerekli tedbirleri aldı. Askerlerin maaşlarını yeniden düzenleyip veba afetinden ölenlerin varislerine haklarını ulaştırdı. Sınırlarda karakollar kurarak gerekli yerlere yeni görevliler yerleştirdi. Medine'ye dönmek üzere yola çıkmadan önce de halka güzel bir hitapta bulunduktan sonra merkeze döndü. Aynı yıl Hicaz bölgesinde çıkan bir kıtlık Müslümanları etkileyecek bir noktaya gelmişti. Hazreti Ömer'in bu hususta aldığı tedbirler ve halkın ihtiyaçlarını karşılamada gösterdiği gayet gayretler şayani dikkattir. Diğer fetihler ve halife Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehadeti. Suriye'de fethedilmemiş bir şehir olarak Akdeniz sahilinde bulunan Kayseriya kalmıştı. Daha evvel Amr bin As tarafından muhasır edilmiş fakat alınamamıştı. Sonraları Hicri 18. yılda Yezid bin Ebi Sufyan tarafından kuşatıldı. Ancak Yezid hastalandığı için, Buranın kumandanlığını kardeşi Muaviye'ye bırakarak Şam'a gitti. Muaviye bir müddet şehri kuşattı ve nihayet Hicri 19. yılda fethetti. Kayseriye'nin fethiyle Suriye tamamen yabancı unsurlardan temizlenmiş oldu. Bundan sonra fetihlerin Irak ve İran bölgesinde meydana geldiğini görüyoruz. Medainin fethinden sonra Hicri 16. yılda el-Cezire bölgesi Sa'd bin Ebu Vakkas tarafından fethedilmiştir. Daha evvel Basra fethedilmiş ve Ahvaz şehri de itaat altına alınmıştı. Ebu Musa el-Eşari'nin Basra valiliğine getirilmesinden sonra Ahvaz üzerine sefer yapılmış ve binlerce kişi esir alınmıştı. Bunu duyan Hazreti Ömer derhal bütün esirlerin serbest bırakılmasını isteyerek onları hürriyetlerine kavuşturdu. Ebu Musa daha ileriye giderek Sus ve Menadar şehirlerini fethetti. Daha sonra saldırıya geçmek isteyen Sasani kuvvetleri Sustar şehrinde toplandılar. Küfa valisi Ammar bin Yasir'in yardımıyla burayı kuşatan Ebu Musa, Şiddetli çarpışmalar neticesinde şehir halkını sulha zorladı. Ancak Sustar'ın kumandanı Hürmüzan bizzat Medine'ye gidip Ömer'le meseleyi görüşme şartını ileri sürdü. Büyük merasimlerle yola çıkan Hürmüzan Medine'ye yaklaştığında bir kral edasına büründü. Taç giyerek mücevherlerle süslendi, Medine'ye büyük bir tantanayla girip halifenin nerede ikamet ettiğini sordu. Şanı ve adaleti dünyanın dört bir yanına yayılmış olan Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu şöhretine uygun bir sarayda ikamet edeceğini düşünüyordu. Fakat cami avlusunda uzanmış olan Hazreti Ömer kendisine gösterildiği zaman hayretler içerisinde kaldı. Halk Hürmizan'ın elbiselerine hayran kalmıştı. Onu gören Ömer, bunlar geçici dünya hayatının aldatıcı cazibeleridir dedi. Tercüman vasıtasıyla aralarında konuşmalar yapıldı. Hazreti Ömer'in sözüne sadık biri olduğunu gören Hürmizan'ın, daha evvel kalbi İslam'a ısınmış, ancak halkından korktuğu için bunu açığa vuramamıştı. İslam'ın sadeliğini ve böyle büyük bir devlet başkanının, Halkın bir ferdi gibi yaşadığını görünce derhal İslam'a girdi. Hazret Ömer de buna çok memnun oldu. Bu arada Sustar'dan sonra Cündi Şapur şehri fethedilmiş ve bütün Huzistan bölgesi İslam devletinin topraklarına katılmıştı. Ancak Müslümanların hızla ilerlediğine gören Sasani'ler büyük bir orduyla Kum şehrine doğru yürüdüler. Bunu haber alan küfe valisi Ammar bin Yasir, durumu Hazreti Ömer'e bildirdi. Halife Hazreti Ömer bunu duyunca istişare meclisini toplayıp durumu görüştü. Hazreti Talha Ömer'e, ''Ey müminlerin emiri, tecrübeler seni ferasetli kılmıştır. Bize neyi emredersen derhal uymaya hazırız.'' dedi. Çeşitli ve uzun müzakerelerden sonra Basra, Suriye ve Yemen kuvvetleri Numan bin Makran kumandasına verilerek Nihaven'de gönderildi. Çok şiddetli çarpışmalar meydana geldi. Müslümanlardan binlerce şehit düştü. Başkumandan Numan'ın atının ayağı kayıp yere düştü ve şehit oldu. Bunun üzerine kardeşi Nuaym hemen Numan'ın atına binip onun elbisesini ve sarığını giyerek ...öldüğünü askere hissettirmedi. Savaş... ...bütün hızıyla devam etti... ...ve neticede... ...Müslümanlar zafere ulaştılar. Bundan sonra... ...Başkumandanlığa... ...Hüzeyfe bin Yaman getirildi. Huzeyfe... ...Nihaven'de kadar gidip... ...buraları teslim aldı. Hazreti Ömer ise haftalardır... ...hiçbir haber alamamıştı. Nihayet... ...büyük ganimetlerle gelen haberci... Hazreti Ömer'e zafer müjdesini iletince çok çok sevindi ancak Numan'ın şehit olduğunu duyunca Hazreti Ömer bu acı haber üzerine ağladı. Gelen müceherat o kadar çoktu ki bunları gören Hazreti Ömer haberciye öfkeyle al bunları Huzeyfe'ye götür de satsın ve bedellerini askere dağıtsın dedi. Sasaniler de bu savaştan sonra bir daha asla... ...toparlanamadı. Hicri 21. senede... ...Hazreti Ömer... Sasani devletine son vermek için... ...genel bir saldırıya geçme zarureti duyarak... ...hazırlıklara başladı. Nihayet... ...halifenin gönderdiği kuvvetler... ...Hemedan'a kadar olan bölgeyi fethederek... ...Rey şehrine vardılar. Rey'i de alıp... ...karargahlarını burada kurdular. Bu arada... ...Hicri 22. senede... ...Azerbaycan, Taberistan... Ve Ermenistan bölgelerinin büyük bir kısmı Kirman, Sistan, Mekran ve Horasan fethedildi ve Sasani devletine tamamen son verilmiş oldu. Mısır'ın fethi de Hz. Ömer'in hilafeti döneminde gerçekleştirilen en önemli fetihlerden biriydi. Ancak Mısır'ın fethi planlarını kuran ve uygulayan Amr bin As olmuştu. Hazreti Ömer'in Suriye seyahati sırasında Amr düşündüklerini halifeye anlatmıştı. Hazreti Ömer ihtiyatlı davranmasını, daima Allah'ı düşünmesini ve yaptığı her işte onun rızasını gözetmesini tavsiye etti. Amr, Hazreti Ömer'den aldığı 4000 bin kişilik yardımcı kuvvetle birlikte askerlerini toplayıp Mısır üzerine yürüdü. İlk hamlede Mısır'ın önemli birkaç şehri ele geçirildi. Daha sonra Fustat'ın bulunduğu yere yakın olan çok müstahkem bir kaleyi kuşattılar. Yedi ay süren kuşatmadan sonra Zübeyr bin Avam'ın kale surlarına tırmanarak kapıları açması sonunda burayı da fethettiler. Fustat zaferinden sonra birkaç gün dinlenen Amr bin As... İskenderiye üzerine yürümek için Hazreti Ömer'den izin istemişti. Halifenin müsaadesi üzerine bu şehre doğru yola çıktı. İskenderiye'nin muhasarası hayli uzun sürdü. Sonunda burası da fethedilip Medine'ye müjdeyle haberci gönderildi. Hazreti Ömer, İskenderiye'nin fethedildiğini duyunca şükür secdesiyle yere kapandı. İskenderiye'nin fethinden sonra... Mısır'ın geri kalan irili ufaklı şehirleri de arka arkaya fethedilmiş oldu. Medine'de Firuz isminde künyesi Ebu Lülü olan bir zerdüştü köle yaşıyordu. Bir gün Firuz, Hazreti Ömer'e gelip, Efendisi Muğire bin Şube'nin kendisine ağır bir vergi yüklediğinden yakınarak, bu vergi azaltması için efendisine söylemesini istedi. Hazreti Ömer, Firuz'dan Efendisi'nin aldığı vergiyi sordu. Firuz, günde iki dirhem ödediğini söyledi. Sonra Hazreti Ömer, Firuz'a ne iş yaptığını sordu. Firuz, marangozluk ve demircilik yaptığını belirtti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, bu kazançlı mesleklere göre senden alınan miktar pek fazla değildir deyince, Firuz çok sinirlendi ve gitti giderken Hazreti Ömer ona işittiğime göre iyi yel değirmeni yapıyormuşsun öyle mi diye sordu. Firuz evet sana öyle bir değirmen yapacağım ki dillere destan olacak deyip oradan uzaklaştı. Ertesi gün Hazreti Ömer sabah namazını kılmak üzere evinden çıkmıştı. Firuz da Elbisesi içinde sakladığı bir hançerle camiye girdi. Hazret Ömer namaz kılmadan evvel safların düzgün olmasına iyice dikkat ederdi. Her günkü gibi safların düzeltildiğini görünce öne geçti ve cemaate namaz kıldırmak için yerini aldı. İftitah tekbirinden hemen sonra Firuz yerinden fırlayarak Hazret Ömer'e, Arka arkaya altı darbe vurdu. Darbelerden biri karnına isabet etti ve aldığı yaraların etkisiyle yere yığılıp kaldı. Namazı Abdurrahman bin Avf kıldırdı. Firus'a kaçmak isterken bir iki kişiyi daha yaraladı ve yakalanmadan evvel intihar etti. Halife Hz Ömer radıyallahu an evine baygın olarak kaldırıldı ayıldığı zaman ilk sorduğu soru, katilim kimdir sözü olmuştu. Müslümanlar onu yaralayanın Firuz olduğunu söyleyince Allah'a şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım dedi. Müslümanlar halifeye yaralarının önemli olmadığını tedaviyle iyileşeceğini söyleyip teselli etmeye çalıştılar. Ancak kendisini tedavi eden doktorların bu yaraların öldürücü olduğunu söylemeleri üzerine, Müslümanlar Hazreti Ömer'den devlet başkanlığına kimi tayin edeceğini ve bu konuda ne düşündüğünü sordular. Halife Hazreti Ömer, önce oğlu Abdullah'ı Resulullah'ın zevcesi Hazreti Ayşe'ye gönderip, kendisinin Hazreti Peygamber'in yanına defnedilmesi için, müsaade etmesini söyledi. Abdullah, Hazreti Ayşe'nin evine vardığı zaman ağladığını gördü. Ona babasının ricasını ve selamlarını iletince Hazreti Ayşe o yeri kendim için ayırmıştım. Fakat gönül hoşluğuyla orayı Ömer'e terk ediyorum dedi. Abdullah acele babasına döndü. Hazreti Ömer, bana ne haberle geldin diye sorunca oğlu Abdullah da ''Babacığım seni memnun edecek bir haberle geldim.'' cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer ''Bu benim hayatta en büyük dileğimdi.'' dedi. O anda herkes Hazreti Ömer'e devlet başkanlığını halletmesi için durmadan ısrar edip duruyordu. Gerçekten bu hayati bir meseleydi. Hazreti Ömer daha evvel sık sık bu meseleyi düşünüp duruyordu zaman zaman derin bir iç geçirir ve yazık bu ağır yükü taşıyabilecek hiç kimseyi bulamıyorum sanki derdi. Vefatına yakın bu mesele hakkında tekrar istişare başlayınca Ebu Huzeyfe'nin azatlısı salim hayatta olsaydı onu halife adayı gösterirdim diye söyledi. Sonra kendi zamanında yaşayan asabın ileri gelenlerinden altı kişi seçti. Bunlar aşere-i hayatta kalanları olup Hz. Ali, Osman, Zübeyr, Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdurrahman bin Avf idiler. Hz. Ömer bunları topladı ve tek tek her birinde gördüğü eksik ve zayıf tarafları yüzlerine karşı söyledi. Bunların arasında en ehil olanı Hazreti Ali'ydi. Ancak onu da direkt olarak seçmeyip işi bu şuraya bıraktı. Daha sonra ölüm sancıları çekmekte olan Hazreti Ömer geleceğin devlet başkanına vasiyetini bildirdi. Yeni seçilecek halifeye şu beş zümrenin hukukuna son derece hürmet etmesini tavsiye ederim. Bunlar ''Muhacirler, ensar, bedeviler, vatanlarından uzak yaşayan Müslümanlar ve zimmilerdir.'' dedi. Hazreti Ömer, suikastten üç gün sonra irtial etmiş ve bir Muharrem Cumartesi günü defnedilmişti. Böylelikle İslam'ın Mekke'de doğuşundan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin irtihaline kadar yanından ayrılmamış. Hazreti Ebu Bekir devrinde de aynı hizmetlerini yerine getirmiş ve kendi devrindeki uygulamalarıyla adaleti dillere destan olmuş olan Ömer vefat ederek dünyaya veda etmişti. Allahu Teala rahmetini ondan esirgemesin.